Evet, her her bidat Sünnet'in ya da farzın yerini alır. Evet, bu hatırlatmalar güzel. Allah razı olsun. Ee, İslam'da Sünneti hasene güzel çığır açma var mıdır diye bir soru var. Rıfat kardeşimizden. Güzel bir çığır açma, bunlar bunlardan şu kastediliyor, hizmet. Hizmette e, mesela diyelim ki. Eğitim yuvaları açmak, Kur'an-ı Kerim öğretilen Kur'an kursları açmak, Kur'an kurslarında şu şu eğitimi, güzel eğitimler vermek, öğrencilerin rahatı okumaları için güzel ortamlar hazırlamak, onların işte teknolojik imkanlardan faydalanmasını sağlamak gibi, yani dini öğrenmede, onu yaşamada, ...vesile olabilecek şey, şeyleri takip etmekte bir mahsur yoktur. Adetsel yönden, örfsel yönden e, bir takım e, örfler, adetler içinde, e, uygulamalar içinde e, olmak... ...eğer dinin aslına, özüne, ayet, herhangi bir ayete, herhangi bir hadise ters düşmeyecek bir şekilde e, bir durum arz ediyorsa... Ve bir asla dayanıyorsa, bir asla bina edilebiliyorsa, e, burada e, bir sorun söz konusu değildir. Özellikle mesela vakıflar kurmak, dernekler kurmak, okullar açmak, eğitim yuvaları açmak, e, davet merkezleri e, açmak, ya bütün bunlara baktığınız zaman vakıf olsun işte e, davet mektepleri, işte e, eğitim yolları, hepsinin aslı var. Aslı saadette de bunların bir neyi var? Örnekleri var, aslı var. E, bugünkü imkanlar ışığında bunları daha zengin hale getirmek e, gerek e, inşa, gerek e, idare, e, sevkiyat, e, program yönünden İslam'a aykırı olmamak şartıyla e, konuyu zenginleştirmekte herhangi bir beis yoktur. Evet. Müslümanlar zaman düşmanlara karşı galip gelirler? Müslümanlar düşmanlara Allah'ın yardımı geldiği zaman galip gelirler. İzâ câ'a nasrullâhi vel fethû. Bu ayet-i kerimenin gerçi lüzul sebebi başkadır ama o manada da düşünmek mümkün. Allah'ın yardımı geldiğinde fetih yakındır. Yani düşmanlar hezmete uğrar. Allah'ın yardımını hak etmek lazım sebat göstermek lazım. Allah'ın yardımı gelmesi için ihlaslı olmak lazım. İşte o zaman Allahu Teala 5000 meleğini görevlendirir ve kafirleri hezimete uğratır. Ama meta nasrullah Ne zaman Allah'ın yardımı? Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bir çaresizlik noktasına noktasında imtihan edilmedikçe o noktaya gelene gelene kadar sabırı göstermedikçe, sebatı göstermedikçe e, o üç bin melek teyit etmek üzere inmez. Önce bütün acıları tatmak, önce sabrın acısını tatmak, önce e, Allah'ın dini için malı, canı verebileceğimizi ispatlamak durumundayız. Ardından nasır, zafer gelecek. Ama oturduğumuz yerde bu iş olmaz. اِذْهَبْ اَنْتَ Efendim اِذْهَبْ اَنْتَ e, e, Neyse ayet-i kerime. اِنَّا هَهُنَا قَاِدُونَ Ayet-i yanlış okumuş olabilir. Ayet, ayet, ayet, kelime eksik olabilir. E, sen ve işte e, sen ve arkadaşların git, savaş, biz burada oturuyoruz demek yanlış olur. Cihat yapmak lazım, gayret göstermek lazım, çalışmak lazım, imtihan alıyoruz. Yani bu dinde davet etmek, çalışmak, gayret göstermek bir fırsat. Allah'ın vermiş olduğu bir makam, mevki, bir imkan. Şimdi sizler buradasınız. Yani zannediyor musunuz ki sizi buraya getiren şey öyle rastgeledir Hayır, hayır, hayır. Allah seçti, getirdi. Allah'ın kelamını burada duruyorsunuz. Allah istedi, seçti, getirdi. Allah rahmet etti. Allah merhamet etti. Şu saatte şurada ol dedi. Yani budur. Yoksa rastgele bir iş yok orada. Yine bu yani evinden oturduğu yerden bütün hayatını, vaktini İslam'ı yaymak üzere vakfeden Kardeşlerimiz elbette bu onlar için çok büyük bir makam, çok büyük bir fırsat, çok büyük bir rahmet, bir seçkinlik alameti, bir rahmet alameti, büyük bir gurur, büyük bir kazanç. Yani herkese nasip değil böyle şeyler yani. Kimse bakıyor şeytanın yolunda cihad ediyor. Kimse Allah'ın yolunda cihad ediyor. Şeytanın yolunda cihad edenler kaybediyorlar. Allah'ın yolunda cihad edenler kazanıyorlar evet ee, başka soru var mı acaba bakıyorum ekrana Rıfat kardeşimiz tekrar fetva zamana mekana göre değişir mi diye sormuş ee, evet değerli kardeşim fetva zamana mekana göre ee, değişiklik arz eder desek ee, bunun yeri var. Ama bu kapıyı da sonuna kadar açmak doğru olmaz. Bu sedd-i darai diye bir bab var fıkıhta. Yani normalde e, mübah olan bir şey, eğer insanları kitle olarak harama götürebilecek bir e, durum, durum haline geldiyse onu siz yasaklarsınız. Mesela örnek verelim. İnternet Mübah bir olaydır internet. Değil mi? Ama interneti toplum olarak herkes kötüye kullanıyorsa yani %50'den fazla %60-%70-%80 insanlar, insanlar interneti kötüye kullanıyorsalar siz ne yaparsınız? Kısıtlamaya gidersiniz. Mübah olan bir şeyi kısıtlayarak e, insanların harama düşmesini engellemiş olursunuz. Ama öyle bir asır gelir ki e, insanlar salihtir, iman ehli olmuşlardır, böyle kötü kötü yerlerde işleri yoktur, kötü işler peşinde değillerdir, endişe edecek bir durum yok. O zaman onlara daha büyük bir serbestiyet tanımış olursunuz. Daha önce kısıtlamalarınızı sonra, bir sonraki zamanda, zamana göre e, daha o mübahları tekrar eski haline döndürmüş Olursunuz Bununla ilgili e, Hazreti Ömer zamanında Bazı uygulamalar Vardır mesela Hazreti Ömer Radıyallahu anh e, Müellefe-i kuluba, kuluba Kalpleri İslam'a ısındırılacak Olanlara zekat vermeyi kaldırmıştır O dönemde O o dönemle ilgili bir e, Zavretten bir ihtiyaçtan Kaynaklanmış hasıl olmuştur Evet Şirkle beraber amel fayda verir mi? Şirkle beraber amel fayda vermez. Allah Teala ve in eşrakle ahbatan ameline. Ya Muhammed sen bile şirk koşsan senin de amelini mahvederim. Amelini boşa çıkartırım diyor. Leyin bu, bu gerçekleri bilelim. küfürle salih amel yan yana olmaz. Şirkle Salih amel yan yana olmaz. Buradan kastığımız büyük şirk. Küçük şirkler e, bunun içine dahil değildir. Biliyorsunuz ki Riya küçük şirklerdendir. Kibir, e, efendim, e, bazı e, küçük e, ufak tefek bidatler e, bunlar küçük şirke giriyor. E, dolayısıyla küçük şirkler sahibini ateşte Ebedi kılmaz Küçük şirkler Ahirette affedilebilir Dünyada da Affedilebilir Dünyada Hem büyük şirk hem küçük şirk affedilebilir Ahirette sadece küçük şirkler Affedilebilir Büyük şirklerin affı yoktur ahirette Dünyada hepsi affedilebilir Ama e, Sebeplere tevessül etmek lazım Tevbe yapmak lazım e, Ona o hataya dönmemeye azmetmek lazım. Evet. Allah'a neyle tevessül edebiliriz? Evet, tevessül e, meselesi yani Allah'a yaklaşırken sebep kılma, sebep görme, vesile e, ve zincir, ip, aracı görme manasındadır. Tevessüller insanın tevessülü şer'i olmalıdır. Şer'i tevessüller ibadetlerdir. Dualardır. şikten uzak. Efendim dualar, yalvarışlar, yakarışlar, davet, Allah yolunda ilim, ilmi yayma. Bunların hepsi bir tevessüldür. Sadaka. Yani sadaka verirsiniz, ardından dua edersiniz. Vermiş olduğunuz tavas, e, te, e, sadaka sizin için bir tevessül aracıdır. Yani vermiş olduğunuz sadakayla birlikte elinizi açarsınız, dua edersiniz. Bu vermiş olduğunuz sadaka sizin için bir tevessül vesilesi olmuş olur. Bir hayır işlersiniz, bir fakire yardım edersiniz, Efendim, yetimin başına opçarsınız, hasta ziyaret edersiniz vesaire. Bir sıkıntı olan bir insan sıkıntısını gidersiniz, giderirsiniz. Bunların hepsi tevessül e, olabilecek ve dua ederken, Ya Rabbi, şu şu ibadeti senin için yaptım. Ya Rabbi, yapmış olduğum şu ibadet hürmetine, yapmış olduğum şu dua hürmetine, yapmış olduğum davet, irşat, ilim, amel, sabır, Sebat e, Hürmetine Ya Rabbi Ya Rabbi Duamı kabul et diye bir tevessül söz konusudur Caizdir Ama bir insan Bir başkasının ibadetiyle tevesül içinde olamaz Bir başkasının zatıyla Tevessül içinde olamaz Neden? Bu aklamamta aykırı bir kere Niye? Eğer bir insan e, Ya Rabbi dayımın hürmetine beni affet dersen, ne olur? Dayıcılık olur, torpil olur. Onun hürmetine Allah ona, e, onu bağışlamış olur. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Amel et, sana orada benim faydam olmaz diyor. Dolayısıyla e, bu gerçeği iyi tespit etmek lazım. E, felancanın hürmetine, felancanın felanca eşiymiş, felanca felancanın kardeşiymiş, felanca felancanın çocuğuymuş. Dolayısıyla... Onun Allah yakınlığından dolayı Allah onun oğlunu da affedecekmiş diye böyle bir bilgi, böyle bir semavi haber söz konusu değil. Bu zaten adalete dahi kırıdır. Çünkü insan için onun amelinden başka bir şey yoktur. فَهَلْ لَيْسَلِ insani اِلَّمَا سَعَى İnsanlar için onun sayi, çalışkanlığı, gayretinden başkası yoktur, ona fayda verecek diyor ayet Evet. Vahdet-i Vücut nedir diye. Rıfat sende bayağı soruların varmış. Böyle bu soruları kaleme mi aldın? Daha önce biriktirdin mi? Vahdet-i Vücut. Ee, Vahdet-i Vücut. Vücutta birlik manasına gelmektedir kelime olarak. Ee, sofiler burada e, fena filah yani Allah'ta kaybolma onun zatında eriyip zat bulma onun zatında e, kemale erme, olgunlaşma onun zatında kaybolup ilahlık e, kisvesine sıfatına bürünme e, durumu olarak durumu anlarlar veya durum otomatik olarak o kapıya çıkar bunlar da şirkin en büyüğüdür. Allah korusun bu tür düşüncelerden. Bu yanlış bir e, durum ve büyük şirk. Efendim bunlardan kaçınmak lazım. E, bu manada bunu algıladığımızda e, ama e, tabii ki vahdetli vücuttan şöyle de, şu manada çıkabilir. Nedir o? Vahdetli vücut Allah'ın varlığı e, tektir. Vücudu, onun varlığı o, o var, varlığında tektir. O varlığında tektir. Eşi benzeri yoktur manasında düşünülürse kelime tabi bu. Kelime olarak bu şekilde algılamak, tasavvur etmek de mümkün. O zaman bu kelimeye bir şey dememiz eee Söz konusu değildir. Yani bunun e, şeyi nedir? Dini terminolojideki adı vahdaniyet. Yani teklilik, birlilik, bir olmak, tek olmak. Yani vahdetli vücuttan bu kastediliyorsa vahdaniyet bunda bir reis yok. Vahdetli vücuttan fena fillah, Allah da erime vücudunda vücut bulma zatında zat bulma, ilahlaşmak kastediliyorsa şeytanilikten başka bir şey değil. Evet. Risalet ve velayet nedir diyor. Sorular çok. Rabıta ne demektir? Tasavvuf kavramı olarak çile ne demektir? Maşallah çok sorularınız var mı? Vakitte baya ilerledi. Daha kısa cevaplar verelim o zaman. Madem öyle diyorsunuz. Daha kısa cevaplar verelim. Vakit ilerliyor. Evet önce talebe kardeşimizin risalet ve velayet konusu nedir diyor onu açıklı ve rabıta ne demektir diyor onu açıklamaya çalışalım e, Tabii ki risalelet e, bizim dinimizin genel adıdır İslam risalesi yani İslam dini demektir İslam risalesi İslam dini demektir İslami tebliğ. İslam'ı davet. İslam'a davet, Kur'an'a davet, sünnete davet olarak da bu terimi algılamamız, açıklamamız mümkündür risalet. Velayet ise birini veli kılma. Birinin dostu olma. Kılma manasına, dostu olma manasına gelmektedir onu veli kılma manasına gelmektedir. Ve burada da eğer bir ilahi velayet vardır, bir de beşeri velayet vardır. Eğer bir insan bir insanın ilahi manadaki velisi Allah-u Teala'dır. Ve bu konuda o insan ortak koşmamalıdır. Peki, beşeri manada bir velayet var mı? Tabii ki beşeri manada bir velayet var. Ama bu Dostluk manasınadır. Bu velayet dostluk manasınadır. Ona hürmet, onu sevmek, ona hizmet etmek manaları taşımaktadır. Bu anlamıyla caizdir. Ama Allahı bırakıp da Allah'tan gayrısını veli edinme babındaki ayetlerde kastedilen şey başkadır. Yani İlahi velayettir. İlahi velayeti bırakıp da bir beşeri ilahi velayet makamına koyma girişiminin yanlış olacağı e, o ayette anlatılmak istenmiştir ve o ona dair gelen ayetlerde. Dolayısıyla e, el-vela ve'l-bera konusuna baktığımız da bu Fıkıhta e, bu konuyla ilgili daha büyük bilgiler elde edebiliriz. Bu konunun açılımını daha iyi algılayabiliriz. Şimdilik bundan itinelim. E, e, ve rabıta nedir diyor talebe kardeşimiz. Rabıta tasavvufi bir terimdir. Rabıta e, bağ kurma manasına, bağ kurma, bir şeyi bir şeye bağlama manasına e, terim olarak kelime olarak gelmektedir. Terim olarak da, ıstılah olarak da Rabuta müridin şeyhiyle manevi bağ kurması onun e, feyzinden himmetinden istifade etmesi onun ile kalp birliği ee, düşünce birliğine erişmek istemesi onun nuraniliğinden imani seviyesinden kendisine bir nasibin verilmesini e, dilemesi manevi kurulan manevi e, kablolar borular e, döşenen Efendim tellerle müridin e, manevi olgunluğu, imani imani seviyesinin e, şeyhin imani seviyesinin müride aksat aksetmesi, aktarılmasıdır ve onu severek, ona hürmet ederek, saygı göstererek e, hayatın hayatta günün herhangi bir saatinde 24 saatte 1 saat, 2 saat, yarım saat, 10 dakikayı saygı, sevgi inşanesi olarak şeyhin manevi huzurunda beklemek, ona sevgi, saygı, haşiyet, korku, rica ile bağlanmak manasına gelmektedir. Dolayısıyla hüküm olarak diye nedir diye sorarsanız al sana en büyük şirk. Çünkü e, bizler biraz önce açıklamaya çalıştığım meseleyi namaz olarak biliyoruz, salat olarak biliyoruz. Sığınmak var, haşiyet, korku var, saygı var, sevgi var, huzurunda kaim olmak var, raki, ruku etmek var, sacit olmak var, secde etmek var, teşehhütte huzur bulmak var, sevgiyle, saygıyla, huzurla Allah'a bağlanmak ona sığınmak, ondan iman, imanın tadını hissetmeyi e, istemek, imandan hissedar olmak e, niyetleri var. E, rabıta da aynısı varsa, rabıta kişinin insana kıldığı namazdır. Salat bizim namazımız da Rabbimize kılmış olduğumuz namazdır. Saygıdır, sevgidir. Haşiyettir, korkudur, ricadır. Bedeni sükunettir, bedeni hareketlerle kalbi duyguların eşleşmesidir. Hem bedeni hem kalbi olarak Allah'ın huzurunda sevgi ve saygıyla eğilmek, O'nun kulu olduğumuzu hem bedeni hem lisani dillerle anlatmak gayretidir namaz. Rabutada maalesef bir beşere yapılan kılınan namazdır. Bu açıdan baktığın zaman da şirktir. Evet, sorular çok. Aşk dedi Tasavvuf muanamda, e, Tasavvuf kavramına çile sorulmuş. Çile ne demek? E, tasavvufta çile çekmek yani. Bir kişinin belli bir dönem bir tenha köşede inzivaya çekilerek kendini tamamen ibadete adaması olayına tasavvufta çile denmektedir. Çile denmesinin sebebi orada kişi nefsiyle mücadele eder, dünyevi şeylerden uzaklaşır dünyevi vücudun, dünyevi arzularına, şehvi arzularına karşı e, efendim, mücadele eder. Aç kalır, çok yemez, çok az yer. Yani bütün zorlukları orada görür. Nefsini bu şekilde terbiye etmeye çalışır. Bu da 40 gün, 3 ay sürebilir. E, güneş ışığının da gelmeyeceği, girmeyeceği bir karanlık yerde, ışıksız bir yerde e, mürit tamamen kendisini ibadete adar. Ee, bu e, İslam'da var olan e, ve Ramazan aylarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış e, olduğu ya Ramazan'ın son 10 gününde özellikle e, yapmış olduğu e, cami inzivası e, camide kalmak suretiyle e, kendisini ibadete adamasına bir nevi benzemektedir. Ama e, bu çile, tarikatlardaki çile, bunun çok aşırı bir yorumudur. E, çok uzun dönemli olanıdır. Haddi aşanıdır. Haddi aşanıdır. E, vesileler olarak, yapılan oradaki ameller olarak, sünnete uygunluk arz etmeyen Birçok Şey Vardır Orada Aşırılık Vardır Orada Sünnete Ters Düşmek Vardır Orada Vücuda Aşırı Yüklenmek Vardır Orada ee, Orada e, Tefrit Vardır Tefrit Vardır Orada e, Sünnete e, Sünnetin Adaletine, Normalliğine e, Uyumsuzluk Vardır Bu Açılardan Baktığımızda ee, biz sünnet sünnet ile yetinmemiz lazım ee, çilenin e, ve çile içinde gerekli olan bir takım beşeri tavsiye emirler uygulamaların e, bizden uzak olması gerektiğini düşünmemiz lazım sünnet her zaman selamettir peygamber ne yaptıysa onu yapalım bizim çileyle işimiz olmaz efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna dair yapmış olduğu işler Ramazan'da özellikle, Ramazan'ın son gününde günde özellikle kendisini daha çok ibadete vermesi, gecenin bütününü ihya etmesi, camide daha çok kalması bize örneklik olarak yeter. Bunun üzerinde bir aşırılık yapmamız bizden istenmemektedir, beklenmemektedir, yapmamız da doğru değildir. Tasavvuf anlamda aşk nedir? Tasavvufu anlamda aşk, o da ilahi aşktır. Tasavvufu man manada aşk. Ama o tabii ki e, tasavvuflarda bu ilahi aşk bazen beşeri aşka da e, dönüşmektedir. İnsan şeyhine beslemiş olduğu sevgi konusunda çok aşırılığa gitmektedir. Ve onu Rabbinin makamına koyabilmektedir. Dolayısıyla tasavvurulardaki bu aşk içinde birçok şirki olaylar e, gündeme gelebilmektedir. Ondan da uzak durmak lazım. O manada değil, o manada, onların anladığı manada değil de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize vazettiği manada aşkı, ilahi aşkı e, algılamak lazımdır. Peygamber sevgisi, Allah sevgisi, e, Allah'ın sevdiklerini sevme olayı e, sünnet çerçevesi içerisinde algılanmalı, değerlendirilmelidir. Bununla ilgili bunları söyleyelim. Tasavvuf nedir? Tasavvuf nedir? Bu konu işte, bu çok uzun bir e, konu ama hemen biz söyleyelim nedir tasavvuf kısa bir şekilde. E, tasavvuf e, insanın e, nefsini, bedenini, beşeri bir, takım, e, be, beşeri bir takım olaylar ile aslını beşeri zihniyetlerden, düşüncelerden, uygulamalardan, ritüellerden, e, duygusallıklardan, yönelimlerden alan ee, bir terbiye şekli, metodu ile bedeni ve nefsi terbiye etme e, programı, mücadelesi e, anlayışıdır. Tasavvuf bu. Gerçek manada. Ama nerede hata var? Nerede hata var? Hata bu terbiye usluplarının aslını Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden almaması, sünnete dayanmaması, vahye dayanmaması, aşırıklar içermesi, yanlışlıklar içermesi, şirki bir takım duygu, düşünce, inanç, yönelim, dua gibi bir takım ritüellerin, anlayışların, amellerin bu anlayışta var olmasından dolayı ve her gün bu anlayışa, yeni yanlışlıklar, yeni yanlış yöne, yönlendirmeler, yönelimlerin eklenmesi sayesinde, neticesinde bu durum kabul edilemez bir hadde gelmiştir. Ve biz diyoruz ki, sünnete dönün, sünnete dönün, sahabeye dönün, asr-ı saadete dönün, peygamberimize dönün, o zamanda algılanan anlaşılan, tatbik edilen, yaşanan, duyulan, e, işitilen, bilinen, maruf kabul edilen işleri aynen kabul edin. Münker kabul eden işleri aynen kabul edin. Terbiye metotlarını aynen kabul edin. Diğer beşeri metotlardan uzaklaşın. Örnek olarak şimdi söyleyelim. Adamın biri hamama gider. Hamamın havlusunu çalar, havluyu çaldığını da göstermek için havlunun bir kısmını dışarıda bırakır ve bu şekilde e, hamamdan çıkar. Hamamcı bağırır, sen havlumu çaldın, bu havlu benim der. Adamın kastı zaten kendisini hırsız diye e, ortalığa rezil etmektir. Kendisini ortalığa rezil etmek ister. Dolayısıyla bu şekilde nefsini terbiye etmek ister. Ve bunu yapar kamucı peşinden koşar. Sen hırsızsın der. Lanet olsun sana der. Bütün insanlar toplanır. Sen bir de camide bize vaz ediyordun. Seni biz hayırlı bir insan zannediyorduk. Bu e, kişiye vururlar, bağırırlar, çağırırlar. Ve e, bu şekilde kişi e, bir plan e, planı gündeme koymuştur. Nefsini bu şekilde insanların onu Azarlaması, insanların onu kötü bir takım hırsız diye azarlamaları neticesinde nefsini terbiye etme gayreti söz konusudur. Şimdi, işte bu metot, beşeri bir metottur. İşte bu anlayış, beşeri, infradi bir anlayıştır. Bu anlayış, tefrit anlayışıdır. Aşırılık vardır, beşerilik vardır, noksanlık vardır. Teslimiyet yoktur burada. Bunun, yani böyle bir şey. Dinimiz kabul etmez. Böyle bir şeyi akıl kabul etmez. İşte tasavvufta bu tür e, açık yelpazeler var. Bu açık yelpazeler e, maalesef insanları sapıklığa, dalalete düşürebilmektedir. O açıdan diyoruz ki yanlıştır. Gayesi nedir tasavvufun? Yani şimdi ne diyor gayesine? Baktığın zaman Nefsi olgunlaştırmak Allah'ın razı olduğu bir kul bir kulu meydana getirebilmek gaye bu. Nefsi olgunlaştırmak tarikat, tasavvuf tarikatta yol demek. Evet. Bu gaye bu ama bu gaye maalesef ulaşılamıyor zuhur eden şirklerden dolayı. Evet. Şimdi siz o kadar çok zor sordunuz ki Bakıyorum sayfalar da hep yukarı gitti. Efendim ledün ilmi vesaire vesaire. E, talebe kardeşimiz maşallah. Şeyh mürit vesaire. Bunları inşallah başka dersimizde ele alalım. Çünkü baya bir saat iki dakika oldu. Bence yeterli. E, diğer günlerimizde de sorularımız olsun. Onları bırakalım. Bu e, soruları da inşallah tekrar hatırlatır, hatırlatırsınız gelecek dersimizde. Onları da İşleriz şimdi kardeşlerimiz yordular yani çıkanlar oluyor görüyorsunuz ee, ben burada yazmış olduğunuz bütün şeyleri de okuma fırsatı bulamıyorum ee, ama sorusuna değinemeyeceğim kardeşlerimiz rahatsız olmasınlar e, üzülmesinler inşallah bir sonraki programımızda onlara da bakarız. O sorulara da cevap vermeye çalışırız. Ee, ben hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Amellerinizi makbul eylesin. ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin sallallahu